Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Han Tümertekin <gülüyor> ve Nevzat Sayın'la birlikte yapacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, de bir anekdotla başlamak istiyorum. Ee, Mehmet Çoral, e, benim e, İzmir Koleji'nden okul arkadaşım, amatör pilot. Yıllar önce e, tanık olduğu bir kasırga yanlış hatırlamıyorsam elini ne olabilir ülkede belki Arjantin bilmiyorum o Güney Amerika ee, akşam otel odasında kapı çalınıyor tak tak tak bir ekip ellerinde levhalarla siz biraz siz rahatsız edeceğiz diyorlar giriyorlar içeriye canların dışına önceden yerleri hazırlanmış e, şey civataları levhaları evet. takıyorlar somunlarını bağlıyorlar teşekkür ederiz iyi akşamlar, deyip çıkıyorlar kasırga geliyor ve de hmm. e, camların önüne de levhalar <gülüyor> koyuyorlar. Şimdi niye böyle başladım? E, coğrafyada yaşamayı becermek diye bir başlık e, açmak istiyorum. E, i̇kinize de soruyorum. Mesela biz depremle ya da afetle yaşamayı öğrendik mi Nevzat? <gülüyor> Biraz mikrofona yakın konuşur musun? <gülüyor> tamam heh, öyle. Geç öğreniyoruz diye düşünüyorum. E, <gülüyor> ve öğrenmedik ve şeyi de hissediyorum böyle zaman geçtikçe tavsiye yok onu ve e, gerçekten de bir şey öğrendiğimiz yok ...öğreneceğimiz de yok gibi geliyor bana ne yazık ki e, o söylediğin örnek bence çok önemli bir şey e, çünkü çok basit e, hala yani ister cumhurbaşkanlığı kararnamesi olsun ister yerel yönetimlerin yapmaya çalıştığı şeyler olsun hala alelacele bir takım yapılar yapılmaya başlanıyor ve bu öğrenmek değil aslında. Yumurta kapıya geldiği zaman mı düşünmeye başlıyoruz Han? O zaman bile başlamıyoruz. <gülüyor> kişisel bir şey. Kısmen itiraf, kısmen bilinen özellik. Ben biraz öyle biriyimdir. Öyle <gülüyor> mi? Evet. Ben <gülüyor> yani çok son anda tepki geliştiren, tepkiyi oluşturana kadar bayağı vakit harcayan biriyimdir. Tabii ki nasıl bir tepki oluşturacağıma ilişkin harcarım vakti. Hmm. E, o nedenle hani yumurta kapıya gelse de iyi bir şeyler yapılabilir diye inanıyorum. E, mesele şu sanırım. E, gündemde tutabilmek konuyu. Yoksa e, yapıların e, depreme dayanıklı olmasını sağlayacak tüm yönetmelikler teknik altyapı mevcut. Bu yılı geç, buyulmamasında. Geç geçtiğimiz birinde ben şöyle bir cümle kurmuştum. E, depreme ya da afete dayanıklı kuşaklar yetiştirmek diye bir cümle kurmuştum. Hı. Şimdi bilmiyorum siz haberleri izliyor musunuz? Ben biraz böyle hani işin önündeki o dramı biraz arkaya alıp <gülüyor> Fotoğrafın geneline bakıyorum. Şöyle bir laf ettim. Mimarı olmayan e, kentler, çadır kentler, konteyner kentler. Şimdi görüyorsun, tam o yumurta kapıda meselesi. Hı. Telaşla yan yana dizilen çadırlar var ya da konteynerler var. Ve hiç planı yok, hiçbir projesi yok. Yani arkasında bir mimar yok. Orada kim varsa telaşla bir an önce başını bir yere sokmak üzere yan yana dizilmiş çadırlar. Halbuki o kentlerde yani çadır kentler ya da konteyner kentlerde bir yıl iki yıl peki daha fazla yaşayacak insanlar. Dolayısıyla Nezret o kentlerin <gülüyor> depremden önce planlanmış olması gerekmiyor mu? Yani sosyal alanları ile yaşama alanları işte tuvaletleri işte çocuk parkları hatta küçük sinema salonları ile filan. Daha önceden planlanması gerekmiyor mu? İki Sen, tane mimar dostum var karşımda. Tabii ki gerekiyor. Han'ın biraz önce söylediği yumurta kapıya gelince meselesinde kişisel olarak öyle yaşanabilir. Ama bir ülke yumurta kapıya gelince bakarız diye yaşayamaz bence. Yani, yani burada ikisi arasında çok böyle kalitatif bir fark <gülüyor> var. Nicelik farkı değil nitelik farkı var. E, tabii ki öyle olmalıydı. Hazır olmalıydı her şey. Çünkü burası bir deprem ülkesi. Üstelik de bir süredir noktasal olarak depremin nerede olacağı, Aha. hangi şiddette olacağı... Hangi boyda boyla olacağı... Bu TÜBİTAK'a Naci Görür'ün demetçilerinden biliyorum. TÜBİTAK'a gönderilen dosyalar, valiliklere gönderilen dosyalar, hükümete iletilen, çevre bakanlığına iletilen... Kimsenin ilgilenmedi bir konuya... Peki. Pardon bir metodolojik <gülüyor> şey. Tamam. E, yaklaşıma ilişkin e, uyarı. İki şeyi net ayırarak ilerletirsek de iyi olur. Bir deprem ya da bir felaket olduktan sonraki durumu Hı -hı. masaya yatırmak. Bir de olmadan önceki durumu. Ama şimdi biz tam da şu anda şu saatte. Sıcağı sıcağı. Sonrasını biz deprem sonrasını konuşuyoruz. Bir de varsayılan Büyük İstanbul depremin Hı. öncesindeyiz. Şu anda iki Hı. anı aynı anda yaşıyoruz. Onun için ben özellikle ikinizi programda istedim. Çünkü bu coğrafyada yaşıyorsak bunun bir tasarıma yönelik bir Hı. aktivasyonu bir hareketi olması lazım. Yani Nevzat'ın da senin de belki benim de deprem sonrasına dair tasarımlar önermeliyiz. Hatta daha önce başka programlara söyledim. Mesela endüstriyel tasarımcılar. İşte robotlar yapıp çocuklar e, robot tasarlayacaklarına belki deprem sonrasında faydalı araç tasarımları. Yani bunlar Hı. proje konusu olarak verilmeli. Ki ben mesela bir tanesini kendi naçizane e, şey e, Beyusun olarak e, 12 volt e, ...olması gerektiğini düşünüyorum... ...depremden e, afet sonrası... ...kurulan e, kentlerde... ...çadır ya da konteyner kentlerde... ...şişme çadır, deprem evleri... ...öneriyorum... ...mutlaka 12 volt olmalı... ...çünkü 12 volt olduğu zaman... ...güneş enerjisi, rüzgar enerjisini devreye sokabiliyorsun... ...220 olduğu zaman... E, ...hat döşemen gerekiyor... ...yani bayağı yer altı ya da yer üstü... ...kablolar gelecek her çadıra... ...işte jeneratörler olacak... ...vesaire. Halbuki 12 volt olduğu zaman... ...mobil bir şey enerji 12 volt. Hep tekne örneğini veriyorum. Yani hatta şeyi diyorum... ...denizdeki disiplinlerin karaya aktarılması... ...başlığı altında... ...bütün bunları düşünüyorum. Gerçekten bir tekne... ...denizin ortasında hiçbir altyapıya... Bağlı ...olmadan bağımsız bir şekilde... ...hayatını sürdürebiliyor. Bu mantığı karaya taşımak... ...deprem sonrasına taşımak. Yani... 12 volt olduğu zaman ne oluyor? Hemen küçük bir aküyü... Ki ...kişi çok rahat taşıyabiliyor. Aydınlatmanı becerebiliyorsun. İşte ısıtmanı becerebiliyorsun. Hatta soğutmayı becerebiliyorsun. E, alet çalıştırabiliyorsun. Yani bütün delici, kesici... ...aletler 12 volt... ...çalışıyor. 24 var ama... ...iki tane 60 amper akü... ...yan yana gelince işte 24 volt da oluyor. Vesaire. Yani... ...soğukkanlı olmak gerekiyor. Şimdi denizde fırtınanın ortasında... ...tek kurtulma çaren... ...hayatta kalma çaren soğukkanlı olmak. Deprem sonrasında da... ...soğukkanlı olmak gerekiyor ama... ...öncesinde de soğukkanlı olup... ...yani elli bin kişiden... ...söz ediyoruz. Bir stadyum dolusu... ...insanı kaybettik ki... ...hani yıkılan bina sayısı vesaire... ...şuraya buraya baktığınızda bu iyimser bir rakam gibi geliyor. Ki bu rakam doğru değil. E, doğru değil ama yani... <gülüyor> Ben de tahmin edebiliyorum ama yani o kadar korktum ki aklımdaki rakamları telaffuz etmek bile İziyormuş. istemiyorum. Yani. Dolayısıyla tekrar sorayım bu deprem kentleri tasarlanmalı mı? Kurulacak kentler ve de tabii tasarlanması yetmiyor. Bir de uygulaması nasıl olacak? Çünkü yani sonuç olarak yıkıma uğrayan yerlerde televizyonlardan görüyoruz. Açık alan yok ki kent kurasın. Nereye kuracaksın? Hele İstanbul depremini düşünün. Nereye kuracaksın çadır kenti? Her şey yıkıldığı zaman. Şöyle. Şimdi mesela Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir takım şeyler yapılması gerekenler sıralandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü de bu kararnameyi... De belirtilen şeyleri yanlış bulduğunu söyleyerek ne yapılması gerektiğini satır satır şey kentsel olarak ne yapılmalı küçük ölçekte ne yapılmalı geçici olanlar nasıl tasarlanmalı meralar ormal alanları tarım alanları ile yapıların arasındaki ilişki nasıl... tertemiz bir ifade ne oldu dersin İstanbul Teknik Üniversitesi bilgi iletişim yönetimi siteyi kapattı. Neden? ...bunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bir tepki olarak gördüğü için. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani niye olamıyor biliyor musun? Ee, bunun yani Türkiye'de entelektüel sermayenin... ...ya da bilgi birikimine sahip olan insanların... ...siyasi görüşlerinin, iktidarın siyasi görüşleriyle uymaması... ...bu lanet bariyeri oluşturuyor. Çok basit dediğin o kadar doğru ki... Bunlar önceden düşünülmeliydi. Düşünülebilir şeylerdi. Sırasında düşünülebilir. Sonrasında yani üç aşamada da düşünülecek şey var. Alelacele yapılacak şeylerin de yolu yordamı var. Yani çadırların ne şekilde ve nereye kurulacağından tut. Mesela küçük bir deneme yaptık biz. Kastamona e, Entegre'nin sponsorluğunda e, bir... Çocuklar için, kadınlar için iki merkez, bir sağlık merkezi, bir küçük alışveriş noktası olan bir şey istediler bizden. Biz de sekiz tane mahalle mi istediler? Ne bir yani. bir şey, bir ünite. Ya bunu Ka yeri belli hani değil. Kaç kaç kaç kişilik? Yeri belli ha, değil. Yeri belli değil ama kaç kişilik yani kaç insandan söz ediyoruz? Yani burayı onun... kullanacak mesela yüz kişinin ha, burayı kullanabilmesi. Ee, biz. Onları şöyle bir şey önerdik. 40 fitlik konteynerlerle biliyorsun 12.5 buçuk metredir onlar. Sekiz tane konteyner kullanarak bir tasarım yaptık. Hı -hı. Sonra bunu sekizi on altıya on altıya otuz otuz altmış dörde nasıl götürebileceklerini Hı -hı. de projelendirdik. Ön olurlarını aldık. Daha önce Bilgi Üniversitesi'nde bir konteyner bina yapmıştık. Onun yapımcısı olan kişiyi bulduk. Karşılaştırdık. Ve masasına... ...rafına kadar çizerek paketi ...verdik ve bu yapılar ...hiç beton atmadan e, ...mıcır bir e, şeyin, tümseyin üzerinde e, ...demir yolu traverslerinin ...üzerine yerleştiriliyor hmm. Gece güvenliğini de e, ...şeyler, konteynerların ...kapakları açılıp karşılıklı olarak geldiğinde güvenli biliyorsun, güvenlik de ...çok önemli hmm. Şimdi bu ...atla deve bir şey değil yani ...bu çok basit Tasarımla uğraşan, mimarlıkla uğraşan, yerleşmelerle uğraşan herkesin bilebildiği bir şey. Bunu herhangi bir yere götürebilirsin. Yerden bağımsız bir şey. Şimdi bu kadarı, bu kadarını yapabilmeli. Bunun öncesinde mesela mimarlık okullarının tasarım, proje stüdyoları bunu yapabilir. Öncesinde olacak olan bölümler için. Ve çok iyi şeyler geliştiriyor. Biz dünyadaki tek deprem ülkesi biz değiliz ki birçok yerde var. Ee, sırasında yapabilir bunu. Sonrasında nasıl davranacağını söyleyebilir. Sen biraz önce söyledin. Gerçekten kısa vadede yapılacak şeylerle, uzun vadede yapılacak şeyler birbirine çok benzemiyor. Ama ikisi de tasarlanması Gerçekten gereken şey. Bu konuda şey. ben Han'ın da ne düşündüğünü hmm. duymak istiyorum. Sen... Yani nevza, biz 90, şey, 80, 99. 99'da da yapmıştık. Tabii, ya, tabii. De, şimdi e, tasarımcılar için zaten gündelik işimiz bu. Yani bir gün içinde benzeri pek çok mekanı oluşturma refleksimiz var bizim dolayısıyla e, mimarlık bizlerin şey. e, mimarlık öyle bir şey başka evet. dünyaya öyle bakıyoruz evet. ee, sanırım e, sorun varsa ki var e, sorunlu bölüm bilginin olmaması ya da bilgiye sahip kişilerin refleksinin ortaya çıkmaması değil bunların yönlendirilmesi ya da bu olayda görüldüğü gibi siyasi arka plan nedeniyle bir dolu çözümün sahaya aktarılamamış olması. Şimdi ee, ben ama pardon bakayım. bir şeyi bakayım. diyeyim e, sadece mekan oluşturmaktan ibaret Değil. olmadığını biliyoruz. Ha, bravo şimdi evet. böyle bir yani travmanın heh, böyle bir travma yaşandıktan sonra sadece biz fiziksel anlamda mekan Hı. üreten kişilerin devreye girip de fiziksel yapılı çevreleri bir an önce hayata geçirmemiz işin bir tarafı. Tabii ki olmazsa olmazı. Ama konu sadece kent plancıları, mimarlar ve tasarımcılara indirgenebilecek hacimde değil. Çok daha geniş e o, bir konu. Bence indirilmeli sonra çıkartılmalı. Yani o bir süreç çünkü. Mesela ben tasarımcı gözüyle bakıyorum haberlere. Hı. Mesela şunu gördüm çok net bir bilgi var insanlar özellikle tarımla uğraşanlar evlerinin oradan ayrılmak istemiyorlar. Bravo. Al sana bir Bir verir mi şimdi? Sen onu alıp yok oraya kurdun, şey konteyner kentinde git yaşa dediğin zaman abi istemiyorum diyor. Bu bana uygun değil diyor. Adam haklı. Keçisi var, bilmem nesi var, orada tarlası var, ektiği Hı -hı. kalan şeyleri var. O zaman bir tasarımcının bunu da gözeterek diyelim ki 10 kişilik, 20 kişilik ailelerle bağımsız yaşayabilecek evler tasarlanması gerekiyor. Mesela ben şişme konusunda çok ısrarlıyım. Geçici şeylerden söz ediyorsun, geçici, değil mi? Bir yıl, iki yıl, üç yıl daha. Tamam, okay. Ve O yapılara geçici yapı olarak bakmamak gerekiyor. O yapılara kalıcı yapı. Ya kalıcı yapı derken belli bir konforu sağlayan. Hmm bir yapı olmak zorunda. Yani şişme çadırı şundan öneriyorum. Çünkü zeminde, senle konuşmuştuk, ısıtma yapabiliyorsun Nevzat. Zemin de şişme zemini oluyor. O havayı da döndürerek ısıtırsan da o yangın tehlikesinden kurtuluyorsun. O elektrikli ısıtıcılar ki en çok pahalı bir şey, ısıtıcı. Ya da odun sobaları. Dolayısıyla onu çıkartıyorsun. Hatta, hatta yazın 40-45 derece sıcaklıkta aynı havayı soğutarak içeride daha konforlu bir yaşam alanı yaratabilirsin. Yani dolayısıyla o sözünü ettiğim şey, e, mesela ben modüler bir e, şey sistem, yapısal sistem öneriyorum. Yani Hı. birleşerek büyüyen mekanlar. Yani bir bir tanesi diyelim ki 4 kişilik bir ailenin barınma şeyi ünitesi Birleşiyor işte 8 kişilik aile oluyor. Daha büyüyerek işte sağlık ocağı, mutfak, hastane, neyse sosyal şey alanları gibi. Yani Beysun biraz önce Han hatırlattı. 99 Adapazarı depreminden sonra biz oturduk ve bir proje çizdik. Aynen söylediğin gibi çalışıyordu. Nasıl türetilebilir, nerede o? Ne oldu zannedersin? Ne oldu? Yapmadılar. <gülüyor> Peki. Yapmadılar. Sabahlara kadar çalıştık evet. biliyor musun? Peki ikinize de bir soru. Olmayanlar ya, bu, üzerinden bu sürdürmeyebiliriz konuşmayı. Ne sor, yapacağız? Önü konuşalım. Bu soruyu kendime de sormak sor. istiyorum. <gülüyor> bu depremin hasar boyutları, hem mal hem can boyutları hafızalarda kalıcı iz bırakabilir mi? Bundan sonra artık yapabilirler mi? Yapabilirler mi ne demek? İşte yani erk sahipleri. Ada pazarı yani. yapmıyor mu? Hayır, niye yapmıyorlar? Ha yapıyor. De aynen devam ediyor yapmaya. Yani proje devam mı Evet. Ha tamam. Ben yok. Biz, hayır, bizim tasarladığımız proje değil. Değil. değil. Ada pazarı bildiği gibi yapmaya devam ha, ediyor. Kendi kafasına göre. Evet. Yapma. Ha tamam. Yani yine kaçak. Bak sorun nerede biliyor musun? Bir ülke düşün. Yarıdan çoğu kaçak yapı. Evet, evet, sorun orada. Hatta bu kadar bile değil. Pardon. Bir şimdi bir bina'nın yıkılması o kadar e, çok sayıda faktöre bağlı ki. Bir örnek. Geçenlerde bizim şantiyelerimizden birinde şantiye yönetimi bir yapının pek çok yapıdan oluşan bir yerleşme betonlarını kırdırdı. Neden? Beton e, beton santralinden şantiyeye Betonun sağlığını kaybettirmeden gelmesi gereken sürede gelmiş, ulaşmış. Fakat şantiyenin içinde o günkü bir aksaklık yüzünden betonun döküleceği noktaya ulaşması gecikmiş. Ve bizim aramızda mimar ve mühendislerin tabir ettiği soğuk derz oluşmuş. Şimdi bu... Soğuk, sorumlu soğuk ve ders, ders şu, yapışlarını sağlanmadığı evet yani bir bölümüne beton dökülmüş yapının ha. üstüne devam edilecek o üste dökülecek betonun alttaki beton sertleşmeden dökülmesi gerekir ki ha. birlikte çalışsın o sistem. Bir laki, şey, fiziki ve kimya olarak bağlansın, bağlaşsın. Bağlansın. Fakat ikinci parti beton gecikince alttaki beton artık donmaya başladığı için yeni dökülecek betonun o betonda bütünleşmesi mümkün değil. Evet. Şimdi bu bir çizgi. İki betonun birleştiği nokta Hı -hı. tamam yani boyutsuz neredeyse bir çizgi bu. Hı -hı. Ve bu gecikme eğer şantiye yönetimi sorumlu kişiler olmasa bırakın denetimi her Hı -hı. anını Hı -hı. elinde Hı -hı. kronometre ve büyüteşlerle izleyemezsin bir işin bir koskoca evet. şantiyenin Şantiye yönetiminin tecrübesi, bilgisi ve sorumluluk bilinci. Kırın bu alttaki betonu tekrar dökeceğiz demese, bir gün deprem olduğunda o beton, o çizgiden trak diye dağılır, bina çöker. Evet. Şimdi dolayısıyla yıkılan yapıların bir yine bir diyoruz, 70'li yıllar mı ne yılları hatırlamıyorsun? Bir dönemin deprem yönetmeliklerine uygun üretilmiş binaların bugün hesapları yapıldığında bugünün yönetmediklerine göre yetersiz olduğu görülüyor. Şimdi evet doğru yönetmeliklere ve fenni kurallara uygun yapılmış 1963 yılında mesela ama görülmüş ki sonra o yeterli bir düzey değil yapıyı korumak için ve yönetmelikteki standartlar yükselmiş. Yani konu bakıp da öyle hemen aa işte bilmem müteahhit çalmış filanla açıklanacak bir şey değil. Binanın yıkılmaması için sadece teknik gerekliliklerden öte, az önce örneğini verdiğim gibi bir binanın bayağı ciddi bir konu olduğu, bunun önemli bir sorumluluk e, içerdiği yapanlar tarafından bilincinin gündeme getirilmesi lazım. İşte, Konu şey atılamaz. Eee müteahhit çalmış. Yok öyle değil. Hey Binaya bulaşmış herkesin son derece büyük bir sorumluluk duygusuyla e, bir gece ara, yatağa girmişsin. Biraz önce Nevzat'ın söylediği bu ülkenin yüzde ellisi, bu ülkenin binaların yüzde ellisi kaçak. Şimdi, kaçak hı. dendiği anda zaten denetimden nasıl söz edeceksin? Kaçak zaten. Tam bu noktada Han'ın hı. söylediğini düşün. Mimar var sözün hı. ettiği yerde. Mühendis var. Hı. Mühendisler var. Üler var. Şantiye Etkisi yönetimi çoğun. var. Evet. Çok titiz bir işveren var. Ya bütün Ustalar var. On, evet. us, nitelikli ustalar, kalfalar var. Bütün bunların olduğu bir yerden konuşuyor. Evet. Evet. Benim söylediğim yere çekiyorum şimdi bunu. Yüzde ellisinden çoğu kaçak olan bir ülke. Kaçak bir yapı ne demek? Mimar yok. Mühendis yok. Denetim yok. Hiç... Allah ya ne o vermesin. yapı yok. O öyle ya. bir yapı o yok yapı aslında. Yok. E zaten fiziksel olarak da yok Ama oluyor yapılıyor. sonra. Ve böyle olan bir ülkede düşün ki habire imar affı çıkıyor. Evet. İmar affı ne demek? Yani şöyle evet. yapılabilseydi mesela. Yanlış yapılara onay vermek demek. Bir, yapı, bir yapıyı bir yapının <gülüyor> analizini yapıp tamam bunu yapmışsın. Zamanında da yasal değilmiş. Analizini yaptım. Bu yapı baya ayakta duruyor. <gülüyor> Peki o zaman seni yasallaştırıyor. Böyle <gülüyor> değil ki. Ne yazıyor biliyor musun? İmar affında yapının daha sonradan başına gelebileceklerden yapı sahibi sorumludur. Devlet sorumlu değildir. Ya böyle bir devlet olabilir mi? Ben bu suçşa meilli adamı bırakıyorum, serbest bırakıyorum. Birini öldürürse ben sorumlu değilim. Ya bir seri katil yani bir seri katil var ortalıkta. Evet, evet. Peki ya geçen hafta da hoş bir program yaptık Nezat Yavaşoğulları ile. O eski yapılarla ilgileniyor. Ona sordum. İkinize de sorayım. Şimdi hani bu depreme dayanıklı şeyler işlemler yapılıyor ya işte yeniden yıkılıyor, güçlendirme yapılıyor güçlendirme ya. vesaire. Tarihi eserler ne olacak Nezat ya da Han? Onları depreme dayanıklı hale getirebilir miyiz Han? Bir... Tamam. Ee, bir konuya da açıklık getirmeli. Az önce Nevzat'la da onu konuşuyorduk programa başlamadan önce. Bir kere bu deprem gündemiyle mimarın e, ilişkisini bir, bir tanımlamakta yarar görüyorum. Kaçmaya hazırlanıyorsun. Değil, Kaçma. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Zinhar yok. ne <gülüyor> kaçmaz o ya. <gülüyor> ya kaçmaz. Niye kaç? <gülüyor> Bildiğim devam et, işte deva, kaçmam devam ama. Et ha, şimdi. Büyük başlık. Mimarın bir yapının deprem güvenliği ile en ufak bir ilişkisi yoktur. Yani köşedeki manavcada uzaktır yapının deprem güvenliğine. Çünkü mimar mekan kurar, konsept tasarlar. Mekan kurar. Sen de mimarsın evet. biliyorsun. Ne yaparız? Biz mekan kurarız. O mekanın... Konsept tasarlar diye aşağıya çekmeye, çekmeye çalışıyor. <gülüyor> ama yok. Bak ondan kaçmıyor İşimiz bu. Şimdi mimar mekanları kurar. Bu mekanların fiziksel olarak yeryüzünde var olmasını sağlamak üzere inşa edilmeleri gerekir. İnşaat mühendisleri. Bravo. Şimdi bir kere adamların haklarını verelim. Çok ilk günden beri bu travmanın ilk gününden beri ben bayağı mühendis dostlarıma karşı kendimi böyle garip hissediyorum çünkü herkes mimarlar mimarlar diye konuşuyor. Mimar değil mühendislerden biz rol çalmamalıyız. Ortalığa o anlamda çıkmamalıyız da. Ama bir mi, yapıyı... Mi, mimarlarla inşaat mühendisleri, statiksi diyelim artık ona. Deme. Yani. Çok kızarlar ve Öyle tamamıyla mi? tabii onlar. Ne, çünkü biliyoruz ki dinamik yük de var. Bütün yükler statik <gülüyor> tamam, değil. Ama yani sevmiyorlar, sevmiyorlar mühendisler. İnşaat e, mühendisleri inşaat diye. Mühendisleri, mimar hep kavga <gülüyor> halindedir. Yani bu kadar şey çıkma yapamazsın. O, Nevzat söylesin şimdi kavga bölümünde <gülüyor> yani, o bir anlatsın şimdi, ilişkimizi mühendislerle. Inşaat, i̇nşaat mühendisi yapıyı ayakta tutmak üzere bildiği her şeyi masaya koyar. Mimar ise biraz daha farklı bir yapı. Mesela şu meşhur şey yapın, gazete kılacakları. Eski tercüman, tercüman 16 metre e, konsollar. Şey, 16 miydi, neydi 8 metre miydi? konsol diagonalde uzuyor. Evet. O bence tipik bir örnek. Mimar inşaat mühendisi arasında kavganın tipik örneği. Çatlamalar olmuştu sonra biliyorsun o binada. Hemen Ece hep sarkıyor. <gülüyor> camlar <gülüyor> Sen patlıyor. Sen ne diyorsun e, e, mimar inşaat mühendisi deprem meselesinde nasıl bir yerde buluşacaklar? Ee, hana yakın düşüncem şöyle Gerçekten de yapıların taşıyıcı sistemine dair ve yapıların zeminle ilişkisine dair mimarın sınırlı bir şeyi var. Sınırlı bir bilgisi ve sınırlı bir Dahli e, sorumluluğu var. var. Yani buna karışması şöyle anlamlı. Mesela bizim en çok karıştığımız yerlerden biz istiyoruz ki mühendislerimiz de... Tasarıma girsinler ve mesela bana göre arkitektonik dediğimiz şey strüktürün okunaklı ve bir yapının nasıl taşındığının okunaklı olduğu bir durumda çok daha ifadesini buluyor. Bunun için de biraz önce konuşurken yine söylüyorduk yani bir kolonun yuvarlak bir kolonun e, çapının 50 mi 52 mi olacağı meselesi aramızda bayağı bir sıkı tartışmadır ama şöyle pazarlıklara gider o. 52 olursa içine girecek donatı şu, beton kalitesi bu, bu gibi. Hı. Şimdi bu bu bence mimarla... Olumlu bir tar şey, sohbet, bir yani tartışma. Çünkü burada... Kesinlikle. Burada mesela biraz önceki mekan tanımına eklenecek bir strüktür tasarımı hı. diye bir şey var. Hı. Hı. O kirişlerin genişlikleri, biçimleri, neye benzeyecekleri, Tekrarla. sıklıkları. Mesela tuhaf bir şeyle, tuhaf bir davranışla diyor yani büyük açıklık geçmek marifetmiş gibi görünüyor. Hı. Şimdi bu deprem ülkesinde riskli bir şey. Ya peki, izin verin bir anekdotumu anlatmak için. Hazır kolon giriş konuşuyoruz. Hı. Muhteşem Atasoy, benim akademiden mimar arkadaşım, birkaç da programı çok şeker bir dostumdur. O zamanlar ben maket ve perspektif yapıp hayatımı kazanıyordum. Sen mimarlık yapmamak için her şeyi evet, yaptın. Evet, Asıl evet, sensin evet, kaçak. <gülüyor> Hayır be. Ben ben ben Türkiye'de yaşayan çok az sıfır hata mimarlardan bir tanesiyim çünkü hiç yapmadım. <gülüyor> i̇şte ona <gülüyor> kaçak din tabii. tabii. Ne Güzel geç görürsün. Gel keşke gelsin anlatayım. Muhteşem ne çok büyük bir mimar İnş, inşaat şeyinin firmasının işte mimarlık atölyesinin başında beni çağırdı. Perspektif istiyor. Bir tane kitap gösterdi. Çok ünlü bir perspektifçi <gülüyor> dünyada. Yani adamın yaptığı perspektif açısından aynı açıdan fotoğraf çekilmiş. Nezat sanki o fotoğrafa bakarak yapmış o şeyi, ilüstrasyonu. Öyle duruyor. <gülüyor> Bak bu kalitede istiyorum dedi. Tamam ben. <gülüyor> projede büyük bir kapalı çarşı. Bu çekmeci civarlarında bir yerde yapılıyor. Verdi bana planları. Üç metrede bir kolonlar var. Ona bağlayan kirişler var. Ve benden yürüme alanlarından bakış açısından bir perspektif. Çizdim ben perspektifi. Tabi bir süre sonra o kirişler üst üste binip kapandı. Üzerinde de şeffaf bir cam şey var. Ha, gözükmez oldu. Yani, gözükmez. Örtü. <gülüyor> götürdüm. Bu ne oğlum dedi. Şey gözükmüyor dedi cam. Oğlum yaptığın bir, bir proje bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar üç metrede bir kolon giriş koyarsan evet. görünüş <gülüyor> böyle olur. Yapacak <gülüyor> bir şey yok diye. Yani, <gülüyor> Dolayısıyla o e, tasarım meselesi burada da hatta Hı. şey söylemiştim muhteşem. Oğlum hiç camilere bakmadın mı dedim. O dedi şeylerin nasıl bir gergi dedi, kemerlerin nasıl yani. gergiler vardır dedim. Yani Bari ona baksaydın dedim. Neyse. Peki ben gene laf aldım. Devam edelim. Ee, şu şeyi konuş, sormuştum. Han ee, araya bunu sokmak istedi. Tamamdır. Bir şey daha araya sokayım. Sonra tamam, çıkacağım. Tamam. <gülüyor> çıkma, çıkma. Yani bu travmayı ben ilk günden beri, işte bina yıkıldı yıkılmadı konuşması diyelim, tartışma da demeli onu. Konuşmasının dışında. Yapılı çevrenin niteliğine ilişkin bir e, ortam doğurması yönünde e, yönlendirme çabam var. E, çünkü konu yapılı çevrenin tek belirleyicisi bir binanın ayakta kalması değil ayakta kalma zaten ayakta olmalı bu binalar. Hı hı. Ayakta olan binalarla oluşturulmuş yapılı çevre nedir? Bunun kalitesi nedir? Bunun üzerine konuşulmasını isterdim. Hala istiyorum. İyimserim. Ee, çünkü az önce dediğin İstanbul depremi beklentisi, böyle bir felaket olsa İstanbul'da geçici yapılanmanın kurulacağı boş Allah. ya da kamusal alanların yokluğu gibi konular bizi yapılı çevrenin şu anda var olan ve gelecekte oluşturulacak yapılı çevrenin niteliği konusunda düşünmeye yönlendirirse iyi bir yere geliriz. Evet, sorunlar yaşandı. Tamam, biliyoruz. Yaşanmaması için adlandırmalı, tanımlamalıyız ve o sorunları konuşmalıyız tabii. Ama yapılı çevrenin niteliğini belirleyen şey bir binanın sağlamlığı değildir. Çünkü Konu birden oraya indirgendi. Aa, bu bina yıkılmadı ya da bizim bina sağlammış. İyi de nitelikli bir yerde mi yaşıyorsun? Ama insanların yani. yüz yüze kaldığı şey de tam da binanın yıkılması. Yani mesela benim de ilk aklıma o geliyor. Eklimizin yani, yani, geliyor yani, şu anda o, biz konuşurken kafamıza yersek. Ama bunlar birbirinden ayrı şeyler değil. Ha. Eğer Han'ın söylediği gibi bulunduğumuz yerin analizini yapabilir. Bunu ayırdığına varabilir ve bu ayrdığına vardığımız şeyler üzerinden bir düşünce üretebilirsek zaten kendiliğinden iyi bir yapı isteriz. Öyle yok, öyle değil ki. Ya biraz önce söylediğim şey işte. Ülkenin yarısı kaçak yapı olur mu ya? Yir, 1950'den bugüne kadar bu, 20 bu, defa imar affı tamam, çıkardık. Bir bu daha cümleyi açalım o zaman evet. ülkenin ...yarısı kaçak yapı... ...tam tamamlamıyor cümleyi... ...kaçak kafa da var o zaman... ...yani çünkü bu kaçak yapıyı... ...evet diyen kafa olduğu sürece... ...toplumun hayata bakışını da... ...tanımlamış oluyoruz. Beysun, kafa değil kafalar... <gülüyor> ...kafalar işte. Yani düşün bak, iktidar, yerel yönetimler... ...yatırımcılar... ...arsa spekülatörleri... ...mimarlar... ...mühendisler... ...kullanıcılara varıncaya kadar... ...büyük bir suç örgütü düşün. Evet. Bir şebeke yani bu. Evet, evet. Ve bunlar... ...faili meçhul olmayan... ...seri cinayet işliyorlar. Evet. Ben... ...hep söylediğim bir şeydir. Benim için çok önemli... bir ahlaki kuraldır. Ben bir kötü bir şey yapıyorum. Sen de beni gördün. Ya da siz de beni gördünüz. Hı. Ben sizi nasıl susturabilirim? Pay verebilirim. Beni edelim. susturamazsın. Sizi ortak <gülüyor> ederek çünkü... O, o, o zaman de. siz de konu. Şu anda bence Türkiye'nin e, bu çevreyi fark ederken bu çevrenin nasıl oluştuğunu evet. fark etmesi için gerçekten buraya gitmesi gerekiyor. Şu meşhur laf Özal'ın benim memurum işini bilir. Evet, hangi, memur değil ha, de. Hangi iş, iş, yani, yani, her kademede. Her çeve, her kademe, <gülüyor> arkadaşlarımız var. Bunun içinde bu yapının yani imar affı çıkacak diye cayır cayır kaçak bina yapılıyor. Evet, e, vergi affı çıkacak diye vergi kaçırılıyor. Şimdi mesela. böyle bir yani bunun <gülüyor> e, dolayısıyla içinde bu en yapılabilecek en doğru olan oldu. Nereden başlayacağız mesela? Şuradan. Bunları açıkça konuşarak mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nin şehir bölge planlamasının bildirisini yasaklamayarak. O siteyi kapatmayarak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin aleyhinde konuşmanın önünü açarak Böyle bir şey olabilir mi? Bana gerçekleri söyle ve sadece duymak istediklerimi. ya yani bununla hiçbir ben izlediğim hiçbir şey iyi bir şey yapılacağını söylemiyor bana. Peki siz ikiniz de doğru biliyorsam bir takım komisyonlara katılıyorsunuz yani çünkü şu aralar yerel yönetimler evet. özellikle. <gülüyor> bugün konuştuğumuz konular üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet, benim, Böyle, benim, benim yeni de. olarak gördüğüm şey ilk defa yerel yönetimler uzmanları danışıyorlar. Hı. Yani Nevzat'ı çağırıyor, Han'ı çağırıyor, arkadaşlar ne öneriyorsunuz ne yapalım gibi bir şey başladı. Bu bence bana yeni geliyor. Yanlış mı görüyorum? Yo, doğru, doğru düşünüyorsun. Doğru, Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayağı sıkı Aynen. bir çalışma başlattı Hı. ve ...bu farkındalık meselesini... ...gerçekten bir yere taşımaya çalışıyor. İşte bir, bir, Han'la birlikte de... ...gittik ve çalıştık. Belli gruplar var. Kendi konularıyla ilgili... ...her konuda laf etmek değil de... ...ne biliyorsan onu anlat diye. Oralarda çalışıldı, raporlandı... ...yazıldı yani bölgede yaptığı çalışmaların dışında ya bana atılmayacak bir şey yap. Bu olmalı. Peki şunu söyleyeyim Neuzat halkımız adına dinleyicilerimiz adına. Halk adına senin bir şey sorman da enteresan. <gülüyor> A, severim ben altın ya. <gülüyor> <gülüyor> Arada bir başını okşuyor. <gülüyor> ee, şunu soracağım. Bu <gülüyor> toplantılar ile ya da başka e, bakanlıklarla da. vesaire bu e, hayata geçişmesine dair de bir takvim var mı yoksa sadece fikir mi yazılıyor kağıtlara yok şöyle bence kalıcı çözümlerin henüz takvimini kurmak için çok erken bakanlık da yapıyor şimdi iki ucu var bakanlık hemen yarın bir şey yapmak istiyordu ve bunun için ekili tarlalar tarım alanları ya yani meraları ve ormanları açtılar şey, İmara. İmara ve altında da şey yazıyor bu itiraza açık bir karar değildir yazıyor şimdi oysa bak 2017 yılında çevre bakanlığı 7 iklim 7 bölge diye bir yarışmalar dizisi açtı ben de Hatay bölgesi için böyle duygusal bir bağım olduğu için Hatay bölgesi için ben de yarışma verdim yarışmaya proje verdim şu anda 37 tane o yarışmaya gönderilmiş Çevre Bakanlığı'nın elinde Hatay, Hatay'ın dört yol bölgesi için ama yani o bölge için hı. yapılmış nitelikli proje var. 37 yedi tane. Hı hı. bunu her yer... yerleşmelerine ve evet. tiplerine ilişkin. Hı. Konutlar, ortak kullanım alanları, alışverişler, okullar bir yeni ünite yaşama alanı üretmek için. Ya Bunu her yerde söylüyorum. Hiç kimse bu projelere bakmıyor. Halbuki bu sıfır noktasından başlamak olmayacaktı. Peki bir, iyi bir yerden başlamak içinize de bir soru. Ben e, işte deprem olduğundan beri çevirip duruyorum kafamda bu şişme e, çadırlar, Hı. yok e, kent tasarımı vesaire. Şimdi ben şunu gördüm bu depremden sonra tek çalışan şey var Türkiye'de şu anda net ortada e, komşuluk ilişkileri. Yani o gelenek birdenbire o bağış meselesini patlatabiliyor. Hı. Yani İstanbul'da hiç tanımadığım bir adam herkesin, Herkes, herkes. Alınır, herkes yardım yani, yolladı. O nefis bir şey. Bu Hı. Bizim ülkemizi bu coğrafyada işte, özelliği. Evet. Belki dünyanın başka bir yerinde bu bu kadar şu, refleks olarak. Bence dünyanın hayat. her yerinde bu böyledir. Öyle o kadar büyük bir ayrıcalık koyma. Peki ama ben yine de iyi, İnsan en, azından, olan en azından en iyi çalışan şeyin bu olduğunu söyleyebilirim. Ee, diğer... Başka bir şey çalışmadık. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet. ee, şunu söylüyorum söylüyorum hep. Yani bu depremden sonra kurulacak kentlerden söz ediyoruz ya. Hı. Bunu öyle bir proje haline gelmeli ki böyle daha önce de söyledim tekrarlayayım ama yine de yani. Marmaray projesi gibi işte Çanakkale Köprüsü gibi çok büyük bir proje haline gelmeli ve Türkiye olası depremden önce stoklarında en az 4 milyon kişiye hemen barındıracak bir altyapı oluşturmalı. Ama bu öyle bir proje haline gelmeli ki oya da dönüşebilmeli. Yani bunu yapan, yapmakta olanın oy kazandığı bir proje haline gelmeli. Çünkü görüyoruz işte yaptıklarını, otoyollar yaptık, onu yaptık, bunu yaptık diye oya çeviriyorlar. Çevirmeye çalışıyorlar. Hı. Bu da o kadar önemsenmeli ki depreme hazırlık meselesi. Bu bir oy projesi haline gelebilmeli. Çok büyük bir proje olmalı. Yani mesela ben hatta yani İstanbul yıkılacak. E peki bu çadırların nerede? <gülüyor> Onlar plastik kutular içinde olacak, kabinler içinde olacak. Işte i̇çme çadırlar. Yeraltı depoları düşündüm. Yani hı hı. yıkıma açık yerlerde bunlar par parklar olabilir hatta mezarlığın o geniş şeyleri olabilir girişteki avulları olabilir onların altına yeraltı depoları yapılması lazım orada stok çünkü e, bu, bunlar da depremin altında kalınca bir işe yaramayacaklar o zaman demek ki biz tasarımcı olarak bunları yap tasarlamalıyız yaptırabilmeliyiz stoklama alanlarını da depremden en uzak noktalarda stoklamalıyız. Hı hı. Ki en kötü ihtimali yollar da kapansa helikopterle gerekli yerlere taşınabilmeli. Peki şu sonuna doğru geldik artık. Ben çok e, sohbet etmeyi düşündüğüm şu eski yapılar depreme karşı nasıl korunacak? Şimdi çiğ bile çakamıyoruz biliyorsunuz. Çivi çakamıyoruz ama neler yapıyoruz? <gülüyor> Şimdi onlar <gülüyor> ayrı ayrı şeyler. <gülüyor> Peki, mimarsınız. İkincisi ne sorayım? Merak etmeyin diye tamam, soruyorum. Tamam, ikimizin de görüşleri <gülüyor> var Ve, e, Eski bir yapı, ahşap bir yapı, e, depreme karşı nasıl korunur? Her eski yapı ahşap değil de başlayayım. <gülüyor> hani... E, şu kesin. Ahşabı korumasağında olur zaten. <gülüyor> Biraz kökten bir davranıştım. <gülüyor> yani yıkılmayacak nasıl olsun. Yıkılmayacaktınız. Demeye. Ona demeyeceğim. Evet. Ama dikkat. Biz bile 30'a tuzağa düşmemeliyiz. Yani şu tuzak. Bir yapının deprem güvenliği, o yapının mekansal niteliklerinin garantisi değildir. Mekansal nitelik dediğin? E yani bir şunu diyeyim. Bir dolu tanıdığım dahil buna. Ee, baya niteliksiz şey anlamında değil, değeri olabilir. Maddi değeri çok yüksek. Ama mekansal ve kentte kapladıkları yer açısından niteliksiz yapılarda yaşıyorlar. En azından tanıdığım kişiler bunlar ki, bırak tanıdıklarımızı sokağa çıksak görüyoruz zaten fiziksel yapılı çevremizi. Fakat şimdi hemen herkes tabii ki mühendislere koştu gelin binalarımızın dayanımını test edin dayanır mı diye. Dayanıklı tamam sizin binaya bir şey olmaz rahat uyuyun cümlesini duydukları anda o Fiyata yapının o, o ayrı <gülüyor> o yapının o yaşadıkları fiziksel yapılı çevrenin nitelikli yahut niteliklerine ilişkin her türlü tartışmayı bir anda kesiyorlar. Konu bitti oh Bizim bina yıkılmayacak. Ya o yaşadığın yapı... Yıkılsa gerçek, daha iyi. Ha, <gülüyor> laf aramızda pek çoğu... Yani, tabii ki can söz konusu. Şaka yaptığımızı vurgulayalım bir de ama... Yani... Bu tartışmanın... Gündemden bu kadar hızlı düşmesi. Tamam ha bizimki iyi çıktı. Konuşma bu. Bizimki dayanırmış. Sekiz bıçağı dayanır. Çok mutluyuz. Değil. Mutsuzsunuz o yapıda aslında. O yapı sizi kötü bir yaşantı sürmek zorunda bırakıyor. Bunun kimse farkı kimse demeyelim ama bu tartışmaları sürekli bu düzeye bu tarafa çekme yanlısıyım ben. Bir durun yapılı çevrenize bir bakın. Evet yıkılmayabilir ama o sokağın genişliği nedir ki? Yatak odanda uyandığında sabah güneşimi alıyorsun. Bunlara biraz anlatabiliyor muyum? Yani bunları hazır Hazır binalar konuşulur oldu. Gelin bunları da konuşalım demeye Peki, çalışıyorum. Şu... Buradan pardon tarihi yapılara gidelim. <gülüyor> i̇şte Nevzat da çok yaptı. Ben de çok yaptım. Yapıyoruz. Hep yapacağız. Niye benim için korunma koruma altındaki yapılara müdahale çekici bir şey? Bir, çok şey öğreniyor insan. Ama çok şey öğreniyor. Yani okullar dolusu bilgiyi bir tarihi yapıya o düzeyde yaklaştığınızda alıyorsunuz. Hmm. Nefis bir şey. Hmm. İki, işte bu herkesin yıllardır dilinde olan sürdürülebilirlik söylemekte bile zorlandığım o kavramın nefis bir örneği. Hmm. Bazen yüzyıllar önce bir kere yapılmış bir yapı var ve o yapıyı alıyorsunuz siz yıllar sonra bambaşka işlevlerde kullanmak üzere tatlı tatlı orasını burasına dokunarak, gerekiyorsa güçlendirerek Bu, bugüne taşıyorsunuz. Rami, Rami kariyerimdeki en büyük ölçekli örneydi ama Osmanlı Bankası o da mesela. Hmm. Ya, bunun gibi Nevzat da çok yaptı. Ben de yaptım. Şimdi e, soruna ha, sonunda geleceğim. Kaçmış değilim bir <gülüyor> <gülüyor> Korunacak yapıların Güçlendirilmesi ve korunma süreci her yapıda hatta her yapının her bölgesinde farklılık gösteren ve ona uygun davranma gerektiren bir içerik oluşturuyor. Bir ezberi yok. Tamam işte Peki. bu yapıları böyle temizleyici. bence çok biriktir. iyi bir yere geldi. Gel şu Kız Kulesi'nin güçlendirilmesini konuşalım. Şu anda Kazık çakılıyor, kazıklar çıkılıyor e, ve evet, çok iyi bir örnek. Evet evet ondan hemen oraya girmek istedim Nevzat. E, hatta yolda Nevzat'a anlatıp sana anlatayım Hı. çok komik. şöyle bir şey rastladım internette. Kız kulesinin altındaki tarihi kayalıklara müdahale ediyorlar. <gülüyor> Tabii şey şimdi bu medya denen şey. Bir yerde çok kullanıştı peki, bir yerde. De herkes peki, bir şey değerli. Peki oldu. şimdi o kazıkları. Hemen onu söyleyeyim. E, e, e, Bilal'i anlatır gibi anlatır mısın? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi, gülüyor> <Rezil. gülüyor> Zamanımızda zor çizdi <çözümü> diyeceğim Sana <gülüyor> anlatacağım. Ee, çok basit. Bu dediğimin tipik bir örneği de orada yaşandı. Yapının çeşitli çatlakları ve üstündeki betonarme kütlenin verdiği hasarlar filan falan onların hepsi ölçülür biçilir görülür bir şey olduğu için ona göre üst yapıya ilişkin restorasyon projeleri vesaire hazırlandı. Ama ne zamanki ki bu hep başımıza gelir biz mimarların bir tarihi yapıya artık dokunmaya başlarsınız. Bir şeyler sökülür, kaldırılır. O zaman ortaya çıktı ki yerleştiği eşikte adada zemininin altında zaten çatlaklar oluşmuş durumda ve yapının yapı demeyelim adanın bir bölümü denize doğru kaymak üzere e, kaymak üzere bile değil kaymak E o zaman yapılması gereken iki şey vardı. Bir bir kere o yükü hafifletmek çünkü. 2000 yılında yapılmış şeyde bağ kirişleriyle tutulmaya çalışmış o şey düzlem. Hı hı hı. İkincisi de çevreye kazık çakmak. Böylece hı. kazıkların derinliği de zemin zeminci olmadığım için bilmiyorum e, ben ama merak ettim o kazıklar kaç metreye kadar iniyor? Galiba 20 küsur. Vallahi bilmiyorum. Hı. Yani, yani ama prensibi şu. çevre kazıkları çakmak üstüne. tekrar. bir yani şimdi her benzeri durumda olduğu gibi herhangi bir üretim zincirinin bir aşamasına girip de baksanız ya da bir ameliyatın hani Adam, açık kalp ameliyatı adamı, yapılırken adamı, kalbi ha, adamı kesmişsiniz kalbinin dışarı <gülüyor> atmışsınız diye canını okursun. Ne yaptınız siz adama? Oysa bir bekleyin. Buradaki durum da o. Kazık çakan donanım şeylerin araçların üzerinde gezinebileceği düzlemler oluşturmak gerekiyor. Kazı iki kişi tutup çakamıyor ki o kazı. Evet. E onun içinde bir genişleme gözüküyor şu anda. Hı hı. E doğal kazıklar çakılıp üstüne anroşman tabir edilen Bağlar. yine mevcut durumdaki kayalar konduğunda tekrar ölçek Eskender ne gelecek? gelecek. Ve denizin üzerinde şu anda gördüğümüz şeyler görmüyor olacağız. Evet bu kadar basit yani ama kazı çakmak için de o, o vinçler filan onlar gerekiyor bu kadar basit. Ama ben şeyi lafı duyduğum zaman tarihi kayalık. Ta, sonra şey elime aldığım her taş zaten tarihi. Yani bu gezegene ait. <gülüyor> Kaç yaşındayız ya o, o gezegen? Oldu. O taş da o kadar ama... Bir dakika tarihi kayalığımıza müdahale ediyorsunuz. Ben mimar halimde <gülüyor> ne yapayım? <gülüyor> Mesela bir, bir dostum da şey dedi orayı dedi işte arkeologlar araştırmalıydı. Falan. E yahut Sualtı arkeologları haftalarca daldı orada adamlar. Yani bir merak edin bakın böyle bir şey yapılmış mı diye. Falan. Boş ver. Ee, şu, bir, biraz bir, önce sorduğun o tarihi yapılar meselesi var mı? Oradaki bence sihirli soru şu. Korunması gereken nedir? Bravo. Evet. Bunu biz Santral İstanbul'u çalışırken ben ilk defa Tansel'den duymuştum. Hı hı. Bu netlikte kendisine ait ya da bir alıntıydı bilmiyorum. Hep bu eski yapılar söz konusu olduğunda bunu sormaya çalışıyorum. Düşünsene depremi bırak. Restore ediyoruz diye yaptık. Süleymaniye'nin canını okudular. Ya. İkinci Beyazıt Külliyesi'nin Edirne'de canını okudular. <gülüyor> yani zır cahiller ya. Orada neyle karşılaştıklarını ve onun nesini ortaya çıkaracaklarını bile bilmeyen insanların elinde kalıyor bu soru doğru bir adam tarafından sorulur doğru adamlar tarafından cevaplanmaya çalışılırsa her zaman çok açık olmayabilir cevabı ama sorunun peşinden gitmek bence çok zenginleştirici ve iyi bir şey korunması gereken nedir Peki, bu kadar basit Peki, Bu bazen bir boya katmanı olabilir. Evet. Milim düzeyinde evet. bir kalınma. Evet. Peki buradan başka yani konuyla ilişkilendirilebileceğimizi düşünüyorum. Şu meşhur İstanbul'un süliyeti. Korunması gereken süliyeti meselesi var ya. İstanbul'un süliyeti ikinci de soruyorum. Hangi tarihte gündeme gelmiştir? Yani mesela... Iı, Topkapı Sarayı yapılırken İstanbul silüeti kriteri var mıydı? Çırağan yapılırken İstanbul. Ha, silüeti düşünerek sülüyeti... mi yaptılar o binalar? Hayır, o, yani eğer öyle bir kriter olduğu zaman o o dönemdeki insanların hep beraber ayakla bu koca binayı niye koydunuz karşımıza tamam. demeleri tamam. gibi. <gülüyor> Nedir? O silüetin korunması. Bu, bu, bu biraz şey. E, e, e, kötü gazeteci ya şeytan gazeteci sorusu. <gülüyor> sizi konuşturmak üzere soruyor? <gülüyor> Spekülasyon. Konuşur, kötü yani? kedi şerafettin diyeyim. <gülüyor> <karakter>. Ya Şero. <gülüyor> e, şöyle koruma dediğimiz şeyle birlikte geliyor o kentlerin silüeti meselesi. Hı. Koruma dediğin şey 19. yüzyılın problemi. Daha önceden böyle bu anlamda bir koruma meselesi yok ki oradan söküyor, bunu yapıyor, devşiriyor, müdahale ediyor, değiştiriyor. Yani Notre Dame yandığında o üzerindeki kule ona bir yer ettiği eklediği ve 18. yüzyılda eklenmiş bir şeydi. Yani yapının tarihiyle alakası da yok. Dolayısıyla o 19. yüzyıldan itibaren başlayan bir mesele bu korunma meselesi. İstanbul'un süliyeti de bence gökdelenler orada belirmeye başladığı zaman asıl gündeme geldi. Onlardan bir tık önce sen hatırlayacaksın. Bugünkü gökdelenlerden önce e, Alman e, konsolosunun yanında Hı. şimdi ne? Bir otel orası. Adını hatırlamıyorum. Park ya, eskiden park Eski oteldi. park oteli <gülüyor> yerine yapılan binanın son üç katı kesilerek evet, alındı. Nurettin Sözer zamanında kesildi o. O sırada ve mimarlar odasının inanılmaz bir mücadelesiydi o gerçekten. Sonra da gök kafes geldi. Oralarda İstanbul silüeti başka türlü tartışılmaya başlandı. Ama bence bir insan kendisinin olmayan bir şeyi korumaz. Bence problem burada başlıyor. Bak, bu İst bu önemli bir şey. İstanbul yani. İstanbul bugün İstanbul burada yaşayan insanların değil yani. Onlar Hı. kendilerinin gibi bakmıyorlar. Yoksa senin olan bir şeyi korursun zaten. Çok açık. Evet. E, ya o enteresan. Mesela şimdi siz de yapıyormuşsunuz galiba bu ilk senler e, Heybeli Adada'da işte depreme hazırlık yapıcı, tak, mahalle takımları hmm. kuruyorlar. Evet evet mahalle için. Telsizler, telsizler alınıyor, eğitim alınıyor... Hmm. ...vesaire Filan telsiz çok önemli çünkü e, iletişim için. E, eski mahalle kalmadı. Mesela bebek ben bebek diyeyim işte. Mahalle, köyde o zaman bebek, biz köyün çocuğuyduk. Ben işte altı metrelik teknemi bir buçuk metre havaya kaldırmak için kahveye gidip ıslıkçılar çocuklar gelin deyip otuz kişiyi topluyup halılar alır, ko şey koca tekneyi sıpaların üzerine koymuştuk. Şimdi öyle bir bebek yok artık. senin tıpkı senin söylediğin gibi bebekli kalmadı bebekte ve İstanbul'da da İstanbullu sayısı artık çok azdır yani İstanbul'u hani korumak için sahiplenmek gerekiyor Hı. diyoruz ya sahiplenecek nüfus azaldı herhalde. Değil mi? E, Birçok şeye bağlı. Büyük bir bir göç. Sen Kuzguncuk kırsal, kırsal kesimden kentlere olan göç. Bu göçün hiç durduğu... Ya 18 milyonluk bir şehir İstanbul. Yani Kuzguncuk çok... ne alemde? Kuzguncuk hala kendisini koruyabiliyor. Yani Kuzguncuk sonunda 70'li yıllarda alınan koruma kararlarıyla paçasını kurtarmış bir yer olarak o saate kadar yapılmış olanlar var ama e, sonda 4.500 sabit nüfusu olan bir yer boşlukları çok kilise vakıflarının arazileri nedeniyle o da Hı -hı. millet oraya çullanamıyor yani koruma kararı olduğu için çullanamıyor çullanamadığı için de her ne kadar bugün kafeteryalarının sayısı artmış ve hafta sonları bir turist akınına uğruyor olsa Hı -hı. da sonunda bence hala kahvaltıcı Aslan'da, akımı. Evet ya. Yani, o kahvaltı meselesini <gülüyor> çok seviyor insanlar. E, bütün bunlara rağmen bence İstanbul'un çok az bulunur semtlerinden bir tanesi. Bostan yani, duruyor bildiğim Han'ın biraz önce hatırlattığı şey yani yapılı çevrenin nitelikleri Hı. açısından ve insanın bulunduğu yerle anlamlı bir ilişki kurabilmesini sağlaması açısından... Bence hala bir şeyi var, hala bir karakteri var. Bosan duruyor, evet. Sıkı bir hmm. mücadele sonunda. Peki, e, maalesef zamanımız bitti. Han son sözünü alayım. E, yine yılmadan onu söyleyeceğim. Ya, yapılı çevre üzerine konuşmak, konuşmak ve konuşmaktan yanayım. Yani teşekkürler bu fırsatı. Ne demek? Şimdi? E, ilk, ne bu sen? anlamda kullandık. Her şey çok güzel olacak. <gülüyor> Peki ya bir teklifim var. Ee, bunu şey... gidelim içelim. Hayır. <gülüyor> ee, arada bir e, beraber program yapalım. <gülüyor> Olur. <gülüyor> ben biz... çok keyif aldım çünkü. Teşekkürler. Peki. Evet, açıklarınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.